Seyizül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali el Haç Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 78 ayettir. Bir görüşe göre 52-55. ayetler Mekke ile Medine arasında inmiştir. Adını 27. ayetteki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Birinci ayet. Ey insanlar! Rabbinizin emrine uygun yaşayın. Gerçekten kıyamet saatinin sarsıntısı çok büyük, dehşetli bir şeydir. İkinci ayet. Onu gördüğünüz gün, her emzikli emzirdiğini unutup terk eder. Her gebe kadın yükünü düşürür. Sen insanları sarhoşmuş gibi görürsün. Halbuki onlar sarhoş değillerdir. Fakat Allah'ın azabı pek şiddetlidir. Üçüncü ayet. Kimi insanlar da bilmeden Allah hakkında tartışır ve bu hususta azgın şeytan ve benzerlerine uyar. Zira bilgisi olsa tartışmaz. Dördüncü ayet o şeytanın hakkında yazılmıştır ki, kim kendisini dost edinirse, kesinlikle onu saptırır ve o kimseyi cehennemin alevli ateşine iletir. 5. Ayet Ey insanlar! Şahit öldükten sonra dirilmekten şüphe etmekteyseniz, ilk yaratılışınızı hatırlayın. Kesinlikle bilin ki biz, sizi ilk önce topraktan, İnsan yaratıldıktan sonra sırasıyla bir nutfeden, sonra bir âlaka, zigot, sonra küçük bir et parçası haline gelerek gelişip büyüyen bir mutkadan yarattık. Ki size ne olduğunuzu ve kudretimizi açıklayalım. Rahimlerde dilediğimizi belirtilmiş bir vakte kadar durduruyoruz. Sonra sizi bir bebek halinde çıkarıyoruz. Derken, Olgunluğa erişmeniz için sizi büyütüyoruz. İçinizden kimi erken öldürülüyor kimi de daha önce bazı şeyleri bilirken sonra artık çocuk gibi hiçbir şey bilmez hale gelmesi için erzeli ömre, ömrün en kötü devrine itiliyor. Yeri de görürsün ki kurudur. Fakat biz ona su indirdiğimiz zaman harekete geçer, kabarır ve her güzel çiften nice nebat bitirir. Alaka, rahim duvarına çengel gibi asılıp beslenen döllenmiş yumurta yani zigottur. Mutka, et halinde 2 ya da 2.5 buçuk santimlik küçük bir et parçasıdır. Özetle diyebiliriz ki, kadının yumurta hücresi erkeğin sperma hücresiyle döllenmesinden sonra artık canlı bir varlıktır ve bir hafta içinde bir hücre topluluğu halinde rahim duvarına gelip dut gibi asılır ve gömülüp kanla beslenmeye başlar. İşte bu hücrenin alaka safhasıdır. Mutka safhasına kadar cenin embriyo bir et parçası halini alır ve çıkan somitlerle organ yerleri belli olur. Sekizinci haftanın sonunda ceninin dış görünümü bir insan şeklini alır. Artık hızla gelişen ceninin kemikleri, kasları ve derisi teşekkül etmiş olarak büyümeye devam eder. Nihayet doğumla neticelenir. Canlı doğma kaydıyla çocuğun hak ve hukuku da cenin halindeyken başlar. Cinin canlı oldukça miras hakkı devam eder. Hilkati tamamlanmış cinin düşürülürse diyeti verilir. Yüce Allah ayeti kerimenin son kısmıyla yeryüzü ve bitkilerin kuruduktan sonra yeniden canlanmasını, insanların da öldükten sonra tekrar aynı şekilde dirileceğini müsal vermektedir. 6. Ayet Bu da Allah'ın gerçekten varoluşunun delilidir ve her şeyin O'nun iradesiyle gerçekleşmesidir. Hiç şüphesiz ölüleri O diriltir ve her şeye hakkıyla kadir olan da yine O'dur. 7. Ayet Elbet o kıyamet saati gelecektir. Onun geleceğinde şüphe yoktur. Şüphesiz ki Allah o gün kabirlerde olan kimseleri diriltecektir. 8 ve 9. Ayet Buna rağmen insanlardan kimi ne bir yol göstereni ne de aydınlatıcı bir kitabı olmaksızın Bilgisizce insanları Allah yolundan saptırmak için kibirle yanını bükerek, kasılıp böbölenerek Allah hakkında tartışır. Onun için dünyada bir rezillik vardır. Kıyamet günü de ona cehennemin can yakıcı azabını tattıracağız. Oysa Allah'ın varlığı hakkında tartışan ateistler, görünmeyen akıllarının varlığını kabul etmeleriyle çelişkiye düştüklerini bilmezler. 10. Ayet o vakit kendisine, işte bu senin kendi yaptığın günahlar yüzündendir. Yoksa Allah kullara zulmedici değildir denilecektir. 11. Ayet Kimi insanlar da dinin bütününe inanmadığı halde yalnız bir kenarından tutup kendi çıkarı için Allah'a ibadet eder. Kendisine bir hayır dokunursa gönlü bununla rahatlar. Eğer ona hastalık, fakirlik gibi bir kötülük dokunursa, yüzüstü dönüverir. Allah'tan şikayete başlar ve dinden bile döner. O, dünyada ve ahirette ziyana uğramıştır. İşte bu, apaçık ziyanın ta kendisidir. 12. Ayet O, Allah'ı bırakır da kendisine ne zarar, ne de fayda vermeyen şeylere gidip, dert yanıp yalvarır, ve şikayet eder. İşte bu sapıklığın haktan uzaklaşmışlığın ta kendisidir. 13. Ayet O böylece kendisine zararı faydasından daha yakın olana yalvarır, tapar. O ne kötü yardımcı ve ne kötü dosttur. 14. Ayet Şüphesiz ki Allah iman edip de salih ameller işleyenleri Alt tarafından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Elbette Allah istediğini yapar. 15. Ayet Kim Allah'ın o peygamberine dünyada ve ahirette asla yardım etmeyeceğini sanıyorsa ve yardımı görünce öfkeleniyorsa, her çareye başvursun, öfkesinden semaya bir sebep, alet, araç bulup uzansın, sonra onun vahiy ve yardımını kesmeye çalışsın da, hele bir baksın, onun tuzağı, öfkelenmekte olduğu şeyi hiç giderebilecek mi? Buradaki mana, tabana bir ip uzatıp, sonra protesto için nefesini kessin, kendini assın, yardım yine kesilmez, şeklinde verilen manaya nispetle, vakaya daha mutabıktır. 16. ayet İşte biz, onu... Kur'an'ı böyle apaçık ayetler halinde indirdik. Şüphesiz Allah kullarının niyet ve amellerine göre dilediğini doğru yola iletir. Allah Teala'nın dilemesini halis niyetle, salih amel yaparak ve dua ederek istememiz lazımdır. 17. Ayet Şüphesiz o iman edip Müslüman olanlarla o Yahudiler, Sabi'ler, Hristiyanlar, Mecusiler... Ve Allah'a eş tanıyanlar var ya Allah kıyamet günü bunların arasını mutlaka ayıracak Haklarında layık olan hükmünü verecektir Çünkü Allah her şeye şahittir 18. ayet Görmüyor musun ki Göklerdekiler, yerdekiler, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar Hayvanlar ve insanlardan birçoğu şüphesiz bizzat Allah'a secde ediyor. İnsanlardan birçoğunun da üzerine azap hak olmuştur. Allah kimi hor kılar alçaltırsa artık onu yükseltecek yoktur. Şüphe yok ki Allah ne dilerse onu yapar. 19, 20 ve 21. ayetler Bunlar Rableri ve O'nun dini hakkında çekişen iki hasımdır. Bunlardan inkar edenler için ateşten elbiseler biçilmiştir. Bu kimselerin başlarının üstünden kaynar su dökülecektir. Öyle ki O'nunla karınlarının içindeki her şey ve hatta derileri bile eritilir. Bir de onlara demirden topuzlar vardır. 22. Ayet Ne zaman o ıstıraptan dolayı Oradan çıkmak isteseler, oraya geri çevrilirler ve tadın yangın azabını denilir. 23. Ayet Şüphesiz ki Allah, iman edip salih amellerde bulunanları alt tarafından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Orada elbiseleri de ipektir. 24. Ayet Onlar dünyada sözün en güzeli olan tevhid kelimesine eriştirilmişler ve çok övülmeye layık olan Allah'ın yoluna iletilmişlerdir. Tevhid kelimesi ve ifadesi çok yücedir. Çünkü bu kelimeyle insanlar hem ruhlarında hem de toplumlarında inkılap yapıp bütün putlarını kırmışlardır. Böylece şirkten kurtulup insana değil Allah'a kullukla yücelmişlerdir. 25. Ayet Gerek küfre sapanlar, gerekse Allah'ın yolundan ve yerli, misafir, bütün mümin insanları ziyarette eşit kıldığımız mescidi haramdan insanları alıkoymakta olanlar, bilmeli ki kim orada zulümle yanlış yola sapmak isterse ona pek acıklı bir azap tattıracağız. 26. Ayet bir zaman Beytullah'ın yerini İbrahim'e belirlemiş ve ona şöyle vahyetmiştik. Bana hiçbir şeyi eş tutma. Tavaf edenler, ibadet için duranlar, rükû ve secde edenler için evimi temiz tut. 27. Ayet Resulüm, insanlar için de haccı ilan et. Gerek yaya, gerek uzak yoldan zayıf develer üzerinde sana gelsinler. Rivayete göre İbrahim aleyhisselam Ebu Kubeys dağına çıkarak insanları hac etmeye davet etmiştir. Hasan-ı Basri'nin rivayetine göre bu hitap Hazreti Peygamber'edir. Bedavi de bunu nakletmiştir. Hazreti Peygamber veda hacında ayetin gereği olan hacı duyurmuştur. 28. Ayet Gelsinler de böylece kendileri için dünya ve ahirete ait... ...bir takım faydalara şahit olsunlar... ...ve o belirli günlerde de... ...Allah'ın kendilerine rızık olarak... ...verdiği bilinen... ...dört ayaklı kurbanlık hayvanlar... ...boğazlanırken... ...üzerine Allah'ın ismini ansınlar... ...onların etinden hem kendiniz yiyin... ...hem de darlık içinde olan... ...fakirlere yedirin... Bu hayvanlar... ...Enam suresinde 142 ve 144. ayetlerde... ...belirtilen kurbanlıklar olup... ...deve, inek... Koyun ve keçidir. Hacda ceza dışında kesilen kurban, şükür kurbanı olup vaciptir. Zenginliğinden dolayı keseceği kurban yerine geçmez. Hacda ceza, nezir kurbanı dışındaki kurbanların etini yenmesi hususunda, fıkıh kitaplarında imamların bazı görüşleri vardır. 29. Ayet Sonra maddi ve manevi kirlerini gidersinler. Adaklarını yerine getirsinler. Beyt-i Atik'i en eski ki, ev olan Kabe'yi tavaf etsinler. Hacıların kirlerini gidermelerinden maksat, saçlarını tıraş etmek, bıyıklarını almak, tırnaklarını kesmek, koltuk altlarını, eteklerini tıraş etmek ve genel bir temizlik yapmaktır. 30. Ayet İşte durum, emir bundan ibaret. Kim Allah'ın hürmet edilmesini istediği hükümlerine saygı gösterirse... İşte o saygı Rabbin izinde kendisi için hayırlıdır. Size ayetlerde okunanlar dışında kalan hayvanlar sizin için helal kılındı. Artık murdardan, pislikten, evsan, put ve putlaşanlardan ve yalan sözden kaçının. Arapçada insan heykellerine neden yapılırsa yapılsın ve sen denilmiştir. İbni Abidin ve sen... Cüssesi olan insan suretinde ağaçtan, taştan, gümüşten yapılan heykellerdir. Çoğulu efsan şeklindedir. Sanemse cüssesi surettir diye kaydetmiştir. Müşrik Arapların bunların dışında heva ve hevesini veya bir eşyayı yahut kendi cinsinden birisini dünyevi gaye ve payelerle yüceltip putlaştırmaları da çok olmuştur. 31. ayet. Allah'ı birleyip ona yönelin. Ve ona ortak koşmayanlar olarak bu yasaklardan kaçının. Bilesiniz ki Allah'a ortak koşan kimse sanki gökten savrulup düşmüş de kuşların dedikleyip kapıştığı veya rüzgarların uzak bir yere sürükleyip götürdüğü kimseye benzer. Bu ayeti kerimede yapılan benzetmeyle Allah'a ortak koşanların yani Allah var dedikleri halde onun hükümlerini benimsemeyerek Ondan başka varlıkları yüceltip ilahlaştıran veya putlaştıranların Allah katında varlıklarının paramparça ve değersiz hale geldiği bildiriliyor. 32. Ayet Bu böyledir. Kim Allah'ın dininin alametlerine, hükümlerine saygı gösterirse, gerçekten bu kalplerin takvasından, Allah'a saygısından ve karşı gelmekten sakınmasındandır. 33. ayet. O alametlerden olan kurbanlık hayvanlardan belli bir zamana kadar süt ve yünlerinde sizin için menfaatler vardır. Sonra kurbanlık olarak varacakları yer, Beyt-i Atik, Kabe'dir. 34. Ayet Biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık ki, kendilerine Allah'ın rızık olarak verdiği dört ayaklı kurbanlık hayvanlar, Boğazlanırken üzerine yalnız Allah'ın ismini ansınlar. Sizin ilahınız bir tek ilahdır. O halde ona teslim olun. Resulüm, itaatkâr ve mütevazı olanları müjdele. 35. Ayet Onlar ki Allah anıldığı zaman kalpleri titreyen, başlarına gelen sıkıntılara sabreden, Namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden hayır için harcayanlardır. 36. ayet. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince onları da sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. O halde develer sıra sıra ayakta durup boğazlanırken üzerinde Allah'ın adına yanları üstü düşüp ölünce de Onlardan hem siz yiyin, hem de kanaat edip istemeyen fakirlere ve isteyen fakirlere yedirin. İşte böylece şükredesiniz diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdik. Develer ayakta boğazlanırken ön ayaklarının biri katlanıp bağlanır. 37. Ayet O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele. Kurban, kendisiyle Allah'a yaklaşılan şey demektir. Yani Allah'a yaklaştıran sebeplerdendir ki, ancak bu eylemin içinin takva ile doldurulması gerekir. Yok eğer bu hareket takvadan ve Allah'ı içimizde hissetme ve ona bağlılığımızı sunma şuurundan uzak olursa artık bu kurban sevabı olmayan bir gelenek işi haline dönüşür. Allah Resulü Mekke'de Kevser suresiyle kurban kesme emrini yerine getirmiş. Bu ayette de kurban kesen müminler takva ile uyarılmıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemde hadisi şerifinde, Ehemmiyetinden dolayı kim bayram günü namazı kılmadan önce kurban kesmişse onu iade etsin buyurmuştur. 38. Ayet Şüphesiz ki Allah iman edenleri inkarcılara karşı savunur. Çünkü Allah hiçbir haini ve hiçbir nankörü sevmez. 39. Ayet Kendilerine savaş açılan müminlere zulme uğradıklarından dolayı artık savaş için izin verildi. Şüphesiz ki Allah onlara yardım etmeye elbette kadirdir. 40. Ayet O mümin kimseler sırf Rabbimiz Allah'tır dediklerinden, putlara inanmadıklarından dolayı haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. Eğer Allah bazı insanların azgınlığını ve şerdini diğer bazısıyla defetmeseydi, içlerinde Allah'ın ismi çok anılan manastırlar, kiliseler... Havralar ve mescitler muhakkak yıkılıp giderdi. Allah, kendi dinine yardım eden, onu hayata hakim kılmak için gayret edenlere elbette yardım eder. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, her şeye galiptir. Çünkü Allah'ı tanıyoruz deseler bile, O'nun hüküm ve hakimiyetini kabul etmeyen müşrikler, bütün mabedlere düşmanlık ederler. İktidar sahibi Mekkeli müşrikler, Kelime-i tevhidle Rabbim Allah'tan başkası değildir Artık onun kulluğuna girdim Gereğine göre yaşayacağım Sizin putlarınızdan ayrıldım Diyen müminlere her türlü eziyet Ve mahrumiyeti reva görüyorlardı Allah da böylelerini Sünneti gereği her zaman def etmiş Tevhid şirke galip gelmiştir 41. Ayet O mümin kimseler ki Kendilerine yeryüzünde iktidar Mevki ve servet versek Şumarıp sapmazlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler, İslami ölçülerde iyiliği emrederler ve kötülükten men ederler. Çünkü bilirler ki, bütün işlerin sonu ancak Allah'a aittir ve O'na dönecektir. 42, 43 ve 44. ayetler Ey Muhammed! Seni yalanlıyorlarsa üzülme. Bil ki, Onlardan önce Nuh kavmi, Ad ve Semud kavimleri, İbrahim kavmi, Lut kavmi ve Medyen halkı da peygamberlerini yalanlamışlardı. Musa da yalanlanmıştı. Ben de kafirlere imtihan olarak önce mühlet verdim, sonra onları azapla alıverdim. Beni inkar nasıl olurmuş görsünler. Burada... Musa aleyhisselamın yalanlanmasının meçhul ile ifade edilmesinin sebebi, Musa aleyhisselamın diğer peygamberler gibi kavmi tarafından değil, Kıptiler tarafından yalanlandığına işaret etmek içindir. 45. Ayet Nice şehirler vardır ki biz onları halkını zulmedip dururlarken helak ettik. Şimdi artık duvarları o çöken tavanlarının üzerine yıkılmıştır. ...nice kullanılmaz kuyuları ve nice bomboş kalan sağlam, muhteşem sarayları vardır. 46. Ayet Hiç yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki, hiç değilse bu sayede düşünen kalpleri yahut olanları duyacak kulakları olsun. Gerçek şu ki, gözler kör olmaz, fakat asıl göğüslerde olan kalpler, basiretler kör olur. İnsanlarda asıl olan ...kalp gözünün görmesidir. Gerçek körlük bunun körlüğüdür. İşte inkarcıların kafalarındaki gözler değil... ...kalp gözleri kördür. İbret almazlar. Hakikat ne kadar meydanda olursa olsun... ...idrak etmezler. 47. Ayet Ey Resulüm! Senden azabın kendilerine... ...acele gelmesini istiyorlar. Allah acele etmez. Sözünden de asla caymaz. Bununla beraber... Rabbinin yanında bir gün sizin saydıklarınızdan bin yıl gibidir. Şu halde zaman izafidir. Özellikle insanlar zamanın çabuk geçmesini istediklerinde bir türlü geçmek bilmeyişi bunu gösterir. Kaldı ki bizim hesabımıza göre bin yıl olan zaman parçası Allah katında bir gün kadardır. Bu ahiret azabına karşı bir uyarıdır. 48. Ayet Nice memleket halkı vardır ki, zalim olduğu halde ona mühlet verdim, sonra onu azabımla alıverdim. Dönüş ancak banadır. 49. Ayet Resulüm de ki, ey insanlar, ben sizin için sadece apaçık bir uyarıcıyım. 50. Ayet İman edip salih ameller işleyenler için bir mağfiret ve bol rızık vardır. 51. Ayet Ayetlerimizi küçümseyip akıllarınca aciz ve geçersiz bırakmaya çalışanlarsa kesinlikle cehennem ehlidirler. Yahut ayetlerimizi geçersiz bırakma hususunda birbirlerini aciz bırakırcasına yarışanlarsa kesinlikle cehennem ehlidirler. 52. Ayet Biz senden evvel hiçbir Resul ve Nevi göndermedik ki o Davasına ait bir şeyi temenni ettiği zaman, onun emeline dair şeytan, insanların kalbine bir vesvese atmış, duyduklarını saptırmış olmasın. Fakat Allah, şeytanın atacağı şeyi derhal giderir. Sonra da Allah kendi ayetlerini fitneden koruyup sağlamlaştırır. Allah hakkıyla bilendir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. 53. Ayet Allah'ın böyle yapması, şeytanın ortaya atacağı şeyi kalplerinde bir hastalık olanlara ve kalpleri katılaşanlara bir imtihan konusu yapması içindir. Şüphesiz ki zalimler derin bir ayrılık içindedir. 54. Ayet Ve yine kendilerine ilim verilenlerin, o Kur'an'ın Rabbinden gelen bir gerçek olduğunu bilip de ona iman etmeleri, böylece kalplerinin ona saygı duyması ve bağlanması içindir. Elbette Allah, inananları mutlaka doğru yola iletir. 55. Ayet Küfre sapanlar, inkar edenlerse, kendilerine ansızın o saat ölüm veya kıyamet veya artık hayır getirmeyen kısır bir günün azabı gelinceye kadar, ondan Kur'an'dan şüphe üzere kalmaya devam ederler. 56. Ayet O gün mülk, hükümranlık, hakimiyet Allah'ındır. O, insanlar arasındaki hükmünü verir. İman edip de salih, sevaplı ameller işleyenler nimeti bol olan cennettedirler. 57. Ayet Kafir olanlar ve ayetlerimizi yalanlayanlar içinse pek alçaltıcı bir azap vardır. 58. Ayet Allah yolunda göç edip de sonra öldürülen veya ölenlere gelince, muhakkak ki Allah onları en güzel rızıklarla besleyecektir. Şüphesiz Allah rızık verenlerin en iyisidir. 59. Ayet O, onları hoşnut olacakları bir yere mutlaka yerleştirecektir. Çünkü Allah her şeyi bilendir, halimdir, hemen ceza vermeyendir. Altmışıncı ayet, İşte böyle, her kim kendisine yapılan cezanın, kötülüğün, haksızlığın ancak misliyle karşılık verir de, sonra tekrar saldırıya uğrarsa, Allah ona elbette yardım eder. Şüphesiz Allah, çok affeden, çok bağışlayandır. Altmış birinci ayet, bu böyledir. Kesinlikle bilesiniz ki, Allah istediğini yapar. Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katarak uzatır, kısaltır. Şüphesiz Allah her şeyi işitendir, görendir. 62. Ayet Bu böyledir. Şüphesiz Allah hakkın ta kendisidir. Onun dışında yalvardıkları, sığındıkları putlar, ilahlar da batılın ta kendisidir. Doğrusu o Allah her şeyden yücedir. Çok büyüktür. Görüldüğü gibi batıldan maksat Allah'ı bırakıp başkasına tapma ve bağlanma olup aynı zamanda onun rızasına aykırı iş ve hareketlerdir. 63. Ayet Görmedin mi Allah gökten yağmur indirir de yer onunla yemyeşil verir. Doğrusu Allah çok lütufkardır. Her şeyden haberdardır. 64 ayet Göklerde ve yerde olanların hepsi onundur Doğrusu Allah Elbette ganidir hiçbir kimseye ve hiçbir şeye ihtiyacı yoktur Övülmeye layıktır 65 ayet Görmedin mi Allah yerde olan şeyleri ve emri kanunuyla denizde akıp giden gemileri sizin fayda ve hizmetinize vermiştir Göğüde kendi izni olmadan yere düşmemesi için o tutuyor. Şüphesiz Allah insanlara karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. 66. Ayet Size önce hayat verip sonra öldürecek, sonra yine diriltecek olan ancak O'dur. Gerçekten insan çok nankördür. 67. Ayet Biz her ümmet için kendi çağlarında uygulamakta oldukları bir ibadet tarzı şeriat koyduk. Son din İslam'da gönderilen bir şeriattır. O halde ona uyup bu işte seninle asla çekişmesinler. Artık sen Rabbine davet et. Şüphesiz sen dost doğru bir yol olan İslam üzeresin. 68. ayet. Eğer seninle dinde mücadele ederlerse onlara Allah yaptıklarınızı daha iyi bilendir, de. 69. Ayet Ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında Allah, kıyamet günü aranızda hüküm verecektir. 70. Ayet Bilmez misin ki, Allah gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir. Çünkü bunların hepsi kitapta, levh-i mahfuzdadır. Gerçekten bu bilme Allah'a göre pek kolaydır. 71. Ayet Onlar Allah'ı bırakıp da O'nun delil olarak hakkında hiçbir şey indirmediği ve kendilerinde de O'na dair bir bilgi bulunmayan şeylere taparlar. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur. 72. Ayet Kendilerine açık olarak ayetlerimiz okunduğu zaman, inkar edenlerin yüzündeki inkar belirtisini anlarsın. Neredeyse ayetlerimizi karşılarında okuyanlara saldıracaklar. Resulüm Peki size bundan daha kötüsünü haber vereyim mi? Ateş! Allah onu inkârcılara vaad etmiştir. O ne kötü bir dönüş yeridir. 73. Ayet Ey insanlar! İşte size bir temsil getirildi. Şimdi onu iyi dinleyin. Sizin Allah'ı bırakıp da yalvarıp taptıklarınız hepsi bir araya toplansalar dahi Asla bir sineği bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şeyi kapsa, onu ondan kurtarmaya bile güçleri yetmez. İsteyen de aciz, kendisinden istenen de. Yani putun önüne varıp tapan, isteklerini, yapacaklarını veya şikayetlerini söyleyen de aciz, put da aciz. İslam öncesi cahiliye devrinin müşrik Arapları, heykel putlarının önünde törenler tertip ederler, övgü ve şikayetlerini yaparlar, ...bir takım adaklarla istekte bulunurlardı. İşte Yüce Allah, bu ilkellik ve cahiliye adetlerini veciz bir şekilde bildiriyor. 74. Ayet Onlar, Allah'ı gereği gibi anlayıp takdir edemediler. Doğrusu Allah, çok kuvvetlidir, mutlak üstündür. 75. Ayet Allah, meleklerinden de, insanlardan da elçiler seçer bununla birlikte kesinlikle Allah her şeyi işitendir görendir 76 ayet Allah onların önlerindekini de arkalarındakini de yaptıklarını da yapacaklarını da bilir bütün işler ancak Allah'a döndürülür 77 ayet Ey iman edenler rükû edin secde edin Rabbinize kulluk edin emirlerine uygun yaşayın ve hayır işleyin ki umduğunuza erişesiniz. Bu ve benzeri ayetlerin tatbiki, dünya ve ahiret için umduğuna kavuşmanın teminatıdır. İmam Şafi, ayette geçen secdeyi tilavet secdesi olarak almış, hanefilere göre ise buradaki secde namazda yapılması istenen secdedir. 78. Ayet Allah uğrunda gereği gibi hakkıyla ve ancak onun için cihad edin. Sizi cihad için o seçti ve din konusunda da üzerinize hiçbir zorluk yüklemedi. Tıpkı babanız İbrahim'in dininde olduğu gibi. O, Allah, daha önceki kitaplarda ve bu Kur'an'da size Müslümanlar adını verdi. Ta ki peygamber size şahit olsun, siz de insanlara şahit olasınız.'' Artık namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Allah'a emirlerine sımsıkı yapışın. Mevlanız, sahibiniz O'dur. O ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır. Cihad ancak Müslümanlara cephe alan, düşmanlık eden ve savaş açanlara karşı Allah nizamının hakim olması için yapılır. <gülüyor> Peyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali Haç Suresini Dinlediniz Meali Okuyan Erol Eren Dipnotlar Fatih Öztürk